Bismihî men tesbihu lehu's semâvâtu seđ'u bel ardü ve men fîhinne ve emm şe'in aleyküm ve rahmetullâhi ve barakatuhu. Aziz ve vefadar ve fedakar sadık kardeşlerim. Bu defa çok kıymetli ve fevkalme'l-mü'mul manevi hediyenizden küçücük üç-dört mesele hatıra geldi. Birincisi 3. kerâmet-i aleviyede risalelerde yalnız iki zeyl vardır demesi Risale şekline girmiş olan zeillere zeil diyor. Sair zeiller ise hatimeler, ilaveler, haşiyeler hükmünde görmüştür. İkincisi, 2 iki Ayetül Kübra'nın Virdi Ekber'inde hatırıma gelmediği halde ehemmiyetli kısımlarını 20. mektup ile 32. söz bana ihtiyaç bırakmayacak derecede beyan ve tercüme ettiklerinden niyet ve vaad ettiğim halde tercümesinde istihdam edilmedim. Üçüncüsü Risale-i Nur'un benden ayrılması ve ben de daire-i tenviliyesinden uzak düştüğümden, bu havali ve Eskişehir gibi sair yerleri de onun ehemmiyetli ve lüzumlu bir kısım hakikatlarından hissedar etmek için, inayet-i İlahiye, yeni yazılıyor gibi tekrar ile o kısım hakikatların, fakat letafetli başka tarzlarda izah edilmelerinde adeta ihtiyarım olmadan beni istimal ettiğini bildim, çok şükrettim. Bu defa hediyelerinize mukabil elimden gelseydi yalnız maddi fiyatına göre her bir risaleye 10 lira ve 25. söze 25 altın belki elmas ve 29. söze 29 yakut verirdim. Öyleyse verilmiş gibi kabul ediniz. Evet, tevafukta muvaffakiyetli olan Kalemi Alevi, Kerameti Aleviye'ye göze görünür güzel bir delil göstermiş. 100 bin maşallah. Sevin çok şirin ve fevkalade yazdığı hastalar elması ile Esma-i Sit'le elması benim nazarımda elmasla yıldızlı yazılan ve onlar kadar uzun iki mektubu sadakat medar hükmünde bana göründü. Risale-i Nur'a çok ehemmiyetli hizmetlerini gözyaşıyla hatırlattı ve Firdevsi hediyenizdeki risalelerin harfleri adedince Cenab-ı Erhamur Rahim'in sizlere rahmet, bereket, saadet ihsan eylesin. Amin. Yorulmaz ve usanmaz, ciddi, samimi Hafız Ali kardeş. Tevafukta, da muvaffakiyetli kaleminin ile yazılan İcazı Kur'an'ın ahirinde senin hakkında "Allahumme veffikhu fi hizmetil Kur'an ve'l iman" olan dua bu defa şüphem kalmadı ki tam kabul olmuş. Umum kardeşlere birer birer selam. Sait Nursi. Bismihî ve emmî şey'in illâ yüsbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü bi'adedi huruf-i rasail-i'l-nur ve ma'anihəl mütemethiləti fil hevâ ve fil efhâm ilə yevm-i'l-qiyâm. Aziz Sıddık ve Sadık kardeşlerim, bu defa pek çok alakadar olduğum zatların dört adet mektupları beni o kadar mesrûr etti ve Risale-i Nur hesabına o kadar memnun eyledi ki, güya yeniden o kahraman arkadaşları buldum diye sürür yaşları çok hüzünlerimi sildi. Evet, Dutzmek mektuba 4 cevap yazmak isterim ve hakkınızdır. Fakat samimi ittihadınıza binaen bir ile iktifa edildi. Ayrı ayrı 5-6 küçük meseleleri beyan ediyorum. Birincisi, eskiden beri iman kurtarmak zamanıdır dediğimiz ve ihtiyarım olmadan tekrar ile erkanı imaniyeye dair bürhanlardan tahşidat tazimi yaptığımız çok haklı ve lüzumlu olduğunu zaman gösterdi. Size bir ay evvel Manevi bir muhaberede Risale-i Nur'un azim tahsidatına dair gaybtan gelen bir cevabı yazmıştım. Bazı zatlar o fıkrayı Ayetül Kübra risalesinin ahirine ilhak ettiler. İkincisi Şamlı Tevfik kardeş senin mektubun beni derinden derine hem müteessir hem müferrah eyledi. Sende bir hayırlı tahabbülat bulunduğunu ihsas etti. Merhum Hafız Ahmed'in akrabasına benim tarafımdan taziye ile beraber de ki bir iki ay evvel birdenbire dua ederken en has akraba ve en halis talebelerin dairesine Hafız Ahmed girdi. Benim de bu dairede hakkım var dedi gibi hissettim. Onu o has daire içinde her vakit manevi kazançlarıma hissedar olmak için bıraktım ve öyle de kalacak inşallah. Ve anladım ki İkiniz bidayeten beraber risale-i nura hizmetiniz içindir. Barla'da bütün dostlara selam. Üçüncüsü. Sabri kardeş. Kıymetler Hulusi'nin mektubu hem Hulusi'nin hem 5. şua'nın ehemmiyetini ve kıymetlerini gösterildiğinden çok beğendim. Evet 5. şua umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tasih edip kurtarıyor. Hem sen hem Hüsrev Halil İbrahim'den bahsediyorsunuz. Ozat Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir talebesi ve iktidarlı bir naşiridir. Hem haslardandır. Sabık hadisemizden tam bir ihtiyat ve ciddi bir ala kadarlık dersini aldığı kanaatindeyim. Selamımı ona ve refekasına tebliğ ediniz. Dördüncüsü, Hüsnrev kardeş. Senin mektubun benim meraklarıma Hasan Mustafa'lar gibi bir şifa ve arzularıma bir deva Mucizet-i Ahmediye gibi ve ümitlerime bir ziya Refet, Konyalı Sabri gibi hükmüne geçti. Hem Risale-i Nur'un muhterem bir talebesi ve has dairesinde bulunan ahiret hemşirem, validenizin hastalığı ve ihtiyarlığı, seni Isparta'ya celbi hayırdır. Elbette sen ona, hastalar ve ihtiyarlar risalelerini okumuşsun. O risaleler, benim bedelime onun keyfini sorup teselli versinler. Ben oradaki talebeleri ve dostları dua ile çok tahattür ediyorum. Onları unutamıyorum. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyorum. Sayyid Nursi Bismihi Sübhaneh Ve im min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Bi adeti hasırı darbi aşiratı dekaiqa ramadan Fî hurufi mâ keteptüm minel resail Aziz, sıddık kardeşlerim Hem mübarek ramazanınızı Hem inşallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar leyle-i kadrinizi hem saadetli bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruhumla tebrik ve tes'id ederim. Kardeşlerim, bu defa kudsî kalemle hediyeleriniz o kadar benim minnettar ve mesrûr etti ki, güya dünyayı ışıklandıracak bir nur fabrikası ve mazi ve istikbali raihayı tayyibesiyle muattâr edecek bir gül fabrikası, semadan bizim imdadımıza gönderilmiş ve benim arkamda kuvvetü zahr olarak duruyor ve mütemadiyen çalışıyorlar diye mesrur oluyorum. Yüzbinler elhamdülillah. Sabri kardeş, senin fâsılalı iki mektubun, hizmetinin makbuliyetine iki şahidi i gösterdi. Senin tabirin ile nur fabrikasına ben de elfu elfi mâşâallah, bârekallah, veffakakallah derim. Sen ile Sıddık Süleyman, benim nazarımda ve fikrimde ve duamda daima beraber bulunduğunuzdan, senin ile konuştuğum vakit, omuz omuza ikinizi beraber görüyorum. Masum ve mübarek çocuklarınız, duadan hissedardırlar. Hafız Ali kardeş, senin mektubundaki tevazuun ve ihlasın ve hüsreve ait methin ve Risale-i Nur talebeleri, bir tek vücut hükmündeki kanaatın, senin hakkında büyük bir ümidimi ve hüsn-ü tam kuvvetlendirdi. Risale-i Nur'un iki lütfüleri ve Mustafa'ları ve Hafız Ali'leri, Küçük sabri olan Nurettin ile beraber has talebeler dairesinde, Ramazan feyzin'e manevi kazançlara inşallah hisseder kabul edildi. Her bir sayfelerini birer kıymettar hediye hükmünde olan nüshaların yüzünden, ben sana çok hem pek çok borçlu kaldım. Hüsrev kardeş, kasem ederim benim elimden gelseydi yalnız bu defa altın yaldızla yazdığın Mucizat-ı Ahmediye'ye mukabil her bir sayfesine yalnız maddi bir ücret olarak birer altın hediye edecektim. Hakikaten ebedi bir gül fabrikasına katip tayin edildiğinize kanaatim katiyet kesbetti. Rabb-ı rahimi hadsiz hamdü senâ olsun. Tasavvurumda Hüsrev rüştü bir tek isim gibi olmuş. İkinizi Risale-i Nur'a ait her şeyde beraber biliyorum ve buluyorum. Size Evem i̇mkan Meyten ayetine ait ve birden hatıra gelen ve Sabri'nin iki mektubunun daha gelmeden manevi tesiriyle yazılan bir tetinmeyi gönderdim. Bir derece mahremdir, has ve eminlere mahsustur. Şamlı Tevfik Ayetül Kübra şu şuağını Hafızanenin 33 la ilahe illallah ile tevafuklu tarzda bana yazsa iyi olur. Kardeşlerime birer birer selam. Duanıza muhtaç, Said Nursi. Aziz kardeşlerim, temadi eden tahribat-ı maneviye karşısında, lillahilhamd, gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizane mukavemeti ve satveti ve kıymeti tezayüd ediyor. Dalaletin temel taşı ve noktay istinadı olan tabiat tağutunu dağıtıp, Kur'an elinde bir elmas kılınç olarak her taraftan nurları saçar, zulümatı dağıtır. Fakat, dalaletlerin enva'ı çoktur. O nisbette, risalelerin dahi ayrı ayrı meziyetleri, ehemmiyetleri var. Eğer kolay ise, tabiat lem'asını da bize gönderiniz. Emin ile feyzinin sordukları bir suale, üstaddan aldıkları cevap. Sual, bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz, siyasi geniş daireleri merak ile takip eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyoruz. El-Cevab Üstadımız diyor ki Evet, bu zamanda merak ile, radyo vasıtası ile ciddi alakadarane, küre arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Evet, ben kendim gördüm lüzumsuz bir merak ile, mütedeyyin iken âmi bir adam, beride ilme mensubiyeti varken, eskiden beri İslam düşmanı olan bir kâfirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Ali i Beyt'ten, seyyidler cemaatinin bir kâfire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle âmi bir adamın, alakasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için, böyle kâfir bir düşmanı, mücahid bir seyyide tercih etmek, acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acib bir misali değil midir? Evet, harici siyaset memurları ve erkân-ı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili, basit fikirli ve idareyi ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla, onları meraklandırıp, ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalplerini de hakaik imaniye ve İslâmiyeye ait zevklerini, şevklerini kırıp havalandırmak ve o kalpleri serseri etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında, Kemalin i merak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz mesail siyasiyeyi radyo ile ders verip dinlettirmek, hayatı ı içtimai öyle bir zarardır ki, ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir. Evet, her bir adam, vatanıyla, milletiyle, hükûmetiyle alâkadardır. Fakat bu alâkadarlık, muvakkat cereyanlara kapılıp, millet ve vatanını ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telakki etmek, çok yanlış olmakla beraber, o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise, kendi kalp ve ruhundan idare-i şahsiyye ve beytiye ve diniye ve hakeza çok dairelerde hakiki vazifedar olduğu hizmet ve alaka ve merak 10, 20 belki yüzdür. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar çok alakaların zararına olarak o bir tek lüzumsuz ve ona göre mala yani olan siyaset cereyanlarına feda etmek divanelik değil de nedir? Üstadımızın bize gayet acele ile verdiği cevabı bu kadar. Biz de o acele ifadeyi acele kaydettik, kusura bakmayınız. Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Hatta çokları meraklarından cemaati belki de namazı terk eder derecede ifratla tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinliyor. Mimsiz medeniyetin sefahet ve dalalet ve İslam'a ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlara ve boğuşmalarına ve geniş siyaset dairelerine alaka dairene dikkat etmekle ve nefesi zehirli ve başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak kutsî ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. Risale-i Nur Şahiketlerinden Emin Feyzi